İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gülöngen. Efendim 2 Kasım 2012 yeni yayın döneminin ilk Önce Sağlık programından herkese merhaba. Ee, oldukça yoğun gündemi olan bir ülkede, topraklarda yaşıyoruz ve bu nedenle biz de hemen programımıza başlayalım. Bu özlediğimiz Açık Radyo'daki Önce Sağlık programının döneminin ilk Hakikaten. programında. Evet, Hakikaten yürü. özledik. Ben bugün Özlem'le koştum programa. Ee, yeni yayın dönemi Hepimize hayırlı olsun diyelim Evet, <gülüyor> evet gerçekten e, senin de dediğin gibi Yoğun gündem maddeleriyle karşı karşıyayız. Sağlıkta da bu öncelikli gidiyor O nedenle bu konuları konuşmak üzere Bugün e, açılışı yapmak üzere Davet ettiğimiz evet. İstanbul Tabip Odası Başkanı Aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi e, Prof. Dr. Taner Gören Konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Evet. Ben de e, Yeni bu yayın döneminde Bu programa başarılar diliyorum ve önümüzdeki günlerin hep kötü şeyler ne yazık ki konuşmak durumunda oluyoruz. İyi şeyleri de konuşabilme umudumuzu getirmesini ve gerçekleştirmesini diliyorum. Umuyoruz, umuyoruz. Tabii sizi böyle ilk programımızda davet ettik ama bundan sonraki programlarda da belki ara ara yoğun gündemimizin arasından çekip getirmeyi arzu ederiz. Şimdi... Ee, çok konuştum bakıyoruz. Hayır, hayır hayır çok konuştum değil. Ee, sadece ne konuşacağız diye tabii Taner'im geçtiğimiz dönemde de konuğumuz olmuştu ve o zamandan sonra Tep seçimleri hmm. oldu. Tekrar hmm. Tep Odası Başkanlığı'na hmm. çoğunlukla seçildi. Onun için kutlamak da istiyoruz. Evet. Çok evet tebrik ediyoruz. Onun öncesinde galiba program öncesinde yapmıştık. Öncesinde miydi? Son galiba. programımızdı program. ve evet, yani öncesiydi seçimleri. Aday olduğumu bildirmek <gülüyor> durumunda evet. olmuştum. Evet. Ee, ve ondan sonra seçim Oldu Uğurlu ve... geldi açık artık o konu. Evet. <gülüyor> yani şimdiye kadar en yüksek oy oranı... Öyle mi? Evet evet. Tekrar göreve geldi. Katılım yüksekti o zaman. Evet üstelik de yeni bir rakip çıkmıştı ama... ...ona rağmen çok yüksek bir oy oranı ile kazandı. Tekrar evet, tebrik yani. ediyoruz başkanlığınızı. Peki Beti Günün'ünde uzun bir liste var. İyi çalışmış soracaklar. Ama sanıyorum biz belki Tabip Odası'nın etkinlikleri... ...Türkiye'deki sağlıklı dönüşüm yasası... ...hastanelerde olup bitenler geçen... ...Radikal Gazetesi'nde 3 gün önce... Cerrahpaşa'nın kalbi durdu diye e, tam gün yasası e, uyarınca kalp ve karaciğer nakil ruhsatı da iptal edilmiş falan gibi haberler var. Bunların hepsini konuşuruz ama gelin biz herhalde e, en acı ve en acımasız konudan açlık grevlerinden başlayalım e, bu programa. Evet. evet. Neredeyiz biz? Ne oluyor? Ee, şimdi hakikaten e, yani insan nasıl ne söyleyeceğini... Evet. Pek bilemiyor ee, ama sonuçta bir gerçeklik var. Ee, 66 cezaevinde e, 683 diye bildirildi evet. resmi rakam. Ee, bu sayıda insan e, açlık grevi dediğimiz süreci e, götürüyor. Ve e, ilk başlayanlar 12 Eylül'de bu başladı biliyorsunuz. Ve 53. gün e, oluyor aşağı yukarı. E, daha önceki e, açlık grevlerinden de biliyoruz. 60. gün kritik gün evet. kritik günlere yaklaşmıştır kritik günlere girmiş bulunuyoruz evet. ölümlerin görülebileceği 60. günden itibaren ölümler görülmüştü daha önceki 96'da ve biliyorsunuz 2000'de ölüm oruçları ve açlık grevleri yaşandı bu ülkede ve 19 Aralık 2000 tarihi de kafamıza evet. ve her yere kazındı son derece trajikomik diyebileceğimiz bir E, isimlendirme ile bir <gülüyor> operasyon yapıldı. E, hayata dönüş operasyonu yani açlık levindekileri hayata döndüreceğiz diye ne yazık ki 3 tane askerin de hayatını kaybettiği 32 kişinin hayatını kaybettiği yaktılar adamı. E, evet yani resmen e, nasıl bir hayata dönüşse bu Ee, gerçekten çok acı ile hatırlıyorum. Ben o dönemde İstanbul Tayyip Adası yönetimindeydim gene ve e, çok sıklıkla o, o dönemde biz izin alabilmiştik. E, Cezayirlerine giriyorduk, e, muayene ediyorduk, insanları aydınlatıyorduk, bilgilendiriyorduk. Bunun e, bir protokolü var. E, bir usulü, adabı var. E. Çünkü bu bir e, insanların artık haksızlıklar karşısında son çare olarak kendi hayatlarını ortaya koymak suretiyle kullandıkları bir demokratik hak kullanımı bu ve gerçekten bir ülke için aslında yüz karası bir durum bu. Yani insanlar Buna mecbur oluyorlar Demek ki yani öyle bir durumdayız ki iki bir şey söyleyeyim pardon Birincisi tabi sen hatırlatınca bu Hayatı Dönüş Operasyonu'nden ne ilginç Hakan Gürvit'le Hakan da giriyordu galiba Zaten biz Hakan'la beraber Ve o dönemde de bu radyoda Hakan'ı Konuk almıştık 12 yıl geçti Aradan veya 11 yıl geçti Biz yine aynı konuyla aynı dramla karşı karşıya yine vermişiz. bir açık radyoda yine Bu konuyla ilgilenen iki arkadaşlarımızla Bir de 683 dedin Rakkı ama yani Başbakan bir kişi diyor Şimdi şöyle ölüm orucu ve açlık grevi diye iki kavram var. Hı hı. Ölüm orucu ben de aslında araştırdım bunun böyle tam bir net kavram hı hı. haline dönüşmüş durumu yok. Açlık grevinde bazı bilgilere göre hiçbir şey Anladım. almamayı hiçbir yani su da dahil İlim hiçbir orucu. şey almamayı. Bu bir açıdan bir başka isimli ölüme yatmak hı hı. olarak isimlendi. Bu en ağır şekli. Yani hakikaten bu durumda olan zannedersem bunu kastetmişse evet. eğer bunu... Ölüm orucunda öl hiçbir şey almamak. Ölüm orucunda evet ölüm orucunda ama bunun varyasyonları da var muhtemelen. Yani çok minimum düzeyde işte en önemli şeyler, belki alınıyor. Su, alınıyorsa. tuz, şeker yani bunu en minimum düzeyde almak veya... Ölüme yatmak artık en uç noktası hiçbir şey almamak. Bu durumda olan muhtemelen benim de bildiğim kadarıyla yok. Ama açlık grevi dediğimiz olay şudur. Bu kişiler yeterince su, yeterince tuz ve yeterince şeker almak suretiyle İşte meyve suları, çay e, Hı -hı. gibi hani sıvı olarak bunları da e, al, al, almak suretiyle ama bunun dışında ne kalori şey ne yağ yani şey anlamında yani diğer e, kalori protein, yemek, kaynakları, hiçbir şey işte, protein hiçbir şey almamak suretiyle vücudun kendi kendini bitirme sürecini başlatıyorlar Hı -hı. bunlar. Tabii bu süreçte daha önceki zamanlarda e, acı şeyler olaylar yaşandı. Özellikle B1 vitamini eksikliğine Hı -hı. bağlı olarak e, bu insanlar ölmeseler bile Wernicke-Korsakoff sendromu dediğimiz e, Bir nörolojik tablo Hı. ortaya çıkıyor ve bu geriye dönüşümsüz geriye hafıza yedemersin. kaybı ve bir takım fonksiyon kayıplarına neden oluyor. Oysa bu B1 vitamini bu açlık revi protokolünde var. Yani bu uygulayıcılar açlık revi uygulayıcıları bunu kabul ediyorlar. Ama bugün Türkiye'de de şöyle bir durum var hemen belirtmek lazım bilgi denilme kabiliğinden. Saf B1 vitamini yok Türkiye'de. <gülüyor> B1 vitamini içeren vitamin kompleksi preparatlar var. Günde 500 ila 750 miligram B1 vitamini almak gerekiyor. Yani vücudu yıpratan kalori eksikliği şu bu, bu sürdürülürken <gülüyor> hiç o masa B1 vitamini alınmalı ki sinirler hasar görmesin. Çünkü sonuçta bir hak elde etme süreci bu. Bu sürecin bir yerinde şey siyasi erki zorlamak ve bir yerde haklarını elde etmek. Elde ettiklerinde de buna son verdiklerinde bir sinirsel hasarla bu olaydan çıkmamış olmalarında fayda var. Çünkü Öyle bunlar mi? bizim insanlarımız, bireylerimiz. Ee, o yüzden e, bizim hekim olarak bu konuda uyarmamız gerekiyor. Onun için saf ve bir vitamininin mutlaka bu devletin e, Sağlık Bakanlığı'nın bunu temin etme konusunda mutlaka harekete geçmesi ve e, bu konuda çaba harcaması gerekiyor. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla e, B1 vitamini içeren preparatlar var. Onların içinde de B6 vitamini var ki ben tabi uzmanı değilim. Nöroloji uzmanları daha iyi bilir ama B6 vitamini de almış oluyorlar. Ama B6 vitaminini fazla almak onun da bazı nörolojik... Sakıncaları olabiliyor B6 vitamini sinirlere evet. olumsuz etki yani yapabiliyor çünkü... ama B1 vitamini mutlaka gerekli. İronik bir şey bizim gibi ülkelerde demek ki saf B1 vitamini bulundurulmalı yani. Böyle evet dramdan yaşıhandı büyük. Peki e, ne kadardan sonra bu Korsakov falan çıkabiliyor? İşte bu e, 50, 60. 50 50. 60. günden itibaren e, ve bunlar, bin, 2000'de şey yılında yaşananlardan sonra bu sendrom nedeniyle e, geri dönüşsüz irrevers bir takım nörolojik sorunlarla hala yaşayan büyük dramlar yaşayan Tabii, o insanlar var. 96 değil mi? açlık revinde 96. bu Wernicke Korsakov e, Yüz, yüzün üzerinde insan hayatını da kaybetmiş olduğunu ben biliyorum o süreçte ve ayrıca ölmeyenler de Berneke Kursakov ile çıkmış hmm. olanlar var benim izlediğim bir açlık grevi e, şeyi var bireysel olarak tek başına yapmıştı hı hı. bir avukat belki be hiç Aşçı hı hı hı. E, onu hı hı. da ben izlemiştim e, o e, en uzun açlık grevi e, sürdüren e, insan olarak ben hatırlıyorum 289-300 güne yakındı Ee, o açlık gibi işte çay su Aynen. içiyordu fakat nasıl e, bir durumdaydı biliyor musunuz son günlerinde yani, yani yaşamını kaybetmedi de bizim çabalarımızla e, bu insanlar e, muayeneyi kabul ediyorlar ama Hı. şimdi biliyorsunuz haberlerde de çıktı e, özellikle bu başbakanın gerçekten çok e, inanılır gibi değil ama çok tuhaf açıklamaları e, nedeniyle bazı Açlık revcileri e, doktor muayenesini de kabul etmiyorlar şu anda. Hı -hı. Çünkü doktor muayenesi burada işin bir parçası. Tabii. Doktor muayene eder kişiye şu anda durumunuz budur diye anlatır. Ama tabii onu zorla besleme falan gibi bir şey e, işte, gayret içine girmez. Durumunu anlatır. Bu olay sürecinde nelerle karşılaşabileceğini anlatır. E, kişi kendi hür iradesiyle bu bilgileri alıp ona göre kendi tabii. kararını verir. E, ben e, ka muayenesini yapıyordum. ...kan tetkiki yaptırmasını istedim... E, ...çünkü artık bitmek üzereydi... Evet. ...yani artık bit, bit, bitiyor yani... E, ...önce kabul edilmedi... ...sonra e, biz sizi arayacağız dediler... ...tamam kabul ediyoruz dediler... ...bu eski dönem... Evet, o, evet. ...o önceki dönemde benim izlediğim... ...hani e, bir şey olmuyor falan deniyor ya... ...şimdi bu tabi insan vücudu bu... ...yani evet. e, kişinin boyuna, yani, evet. kilosuna... E, ...genetik durumuna göre bu uzayabiliyor... E, ...işte açlık revi dediğimiz protokol... Evet. ...uygulandığında benim gördüğüm en uzun şey... ...buydu ama... Eğer biraz birkaç gün daha devam etseydi hayatını kaybedecekti. Potasyum değeri yani siz daha çok hatırlarsınız yani normal potasyum değeri 3.5'un altında olduğu zaman De. düşüktür ve 3'ün altında ikili değerler hele 2'nin altında hayatla kabili telif değildir eski deyimde deriz. Kaç çıktı biliyor musunuz? 1.4 Artık kasılmalar filan. Yani başlamıştı. potasyumu 1.4. Bunları tespit ettik ve Adalet Bakanlığı'na bildirdik. Türk tayipleri Milli Aracılığı'yla. Ve bir takım işte onun talepleri vardı. F-tipi cezaevleriyle evet. ilgili bir takım iyileştirmeler yapıldı. Ve sürece son verdi. Daha sonraki zamanlarda işte sağlığına yeniden kavuşmuş durumda. Görüşmüştüm kendisiyle. Böyle bir hani izlediğim açlık grevini de burada Peki, belirtmek istiyorum. Peki şimdiki açlık grevi yapanlar hangi durumda? Şimdiki Sahi. açlık el, el devini şey yapanlarla işte. ilgili olarak bir kere bebir vitamini konusunda böyle bir durum var. Bebir Hı. vitamini alma konusunda bir kısmına devlet temin ediyor ama bazı yerlerde de e, tuhaf ikili uygulamalar var yani Hı. farklı uygulamalar. Kişiler kendi paralarıyla su, tuz, şeker alıyorlar, vitamin almaya çalışıyorlar. Bunlarda yetersizlikler var Bir de aldığımız haberlere göre biz de izin aldık Aslında hı hı. Şey, izin için başvurduk girmek istiyoruz hı hı. insanların takibini yapmak üzere önceden yaptığımız gibi ama şu anda cezaevlerinde doktorlar var ve bizim doktorlarımız gerekli kontrolleri yapıyorlar ve yeterliler diye İstanbulda var mı İstanbul'da da var tabii. İstanbul tabii. yani şu anda Silivri cezaevinde 20 hı hı. işte Bakırköy kadın ve çocuk cezaevinde var. E, bildiğim mal tipi. Yani böyle bir yani, izin çıkarsa siz müdahale edebileceğiniz Kendi ilim, tabii, İstanbul'da 40, da var. Ama izin çıkmadı hala. 40, yok izin çıkmadı. Türk Talipleri Birliği'nin de başvurusu var. İzin çıkmadı. E, yeterli su almadıkları konusunda haberler alıyoruz. E, su çünkü bu protokolde evet. serbest. Yani onun için en az e, 2 litre su almaları gerekiyor. Peki siz lazım. E, cezaevi hekimleriyle irtibata geçebilirsiniz. Cezaevi hekimleriyle irtibata evet. geçiyoruz. E, onlarla e, Yazışıyoruz. Yazılar yazdık. Durumunuz nedir? Bizden istediğiniz herhangi bir şey varsa yardım diye. Biz yazılar yazdık. Onlarla irtibat sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve karşılıklı haberleşiyoruz. Evet yani tabi acımasız bir, bir durum, yani durum aslında, var. Aslında insan ne diyeceğini şaşırıyor. Burada tabi doktor tutumu konusunda Şöyle da hani etik. Bizim sizin evet, önce evet. sağlığın önemli konuları bir tanesi de etik. Burada zorla besleme, bu Sağlık Bakanlığı tabii. bir açıklaması olmuş, o belki tam zannedersem anlaşılamamış olabilir. Orada tabii ki o da bir hekim ve bu işle ilgili mevcut durumu ve bilgiyi izleyerek konuşuyor olması beklenir. Doktorların ve işte idarenin gayretiyle hastaları biz hastaneye götüreceğiz şeklinde bir beyanatı olmuş. O, e, ben de okudum. Orada şu ufak bir cümlede söylemiş orada yani doğru olan bir şey o. Şuuru kapalı Hı -hı. olmayan bilinci yerinde olanı zorla götürmek şeklinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir şey söylemiş olamaz, olamamalıdır. Çünkü Hı -hı. şuuru açıkken seni zorla biz besleyeceğiz diye bir olay e, bugün... Dünya Tayyipler Birliği'nin evet, 75'te olamaz. Tokyo ve 91'de hatırladığım kadarıyla Malta bildirgelerinde bu konuyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler, etik çerçeve belirlemeleri yapılmıştır. Doktor hasta hekim ilişkisi içerisinde bu insanlarla bir ilişki kurar ve ona anlatıp bilgilendirir şey. ama hiçbir şekilde onu zorla şey yapmak durumda olmaz beslemek şeklinde bir gayet içine girmez onu böyle ikna etmeye de çalışmaz ancak nelerle çalışabileceğini anlatır. Bir de şunu sorar, onamını alır yazılı. Şuurunuz kapandığı takdirde size, sizi evet. besleyebilir miyiz, tedavi edebilir miyiz? Bir kısmı olabilir der, bir kısmı olmaz der. Şimdi olmaz dediği takdirde ne yapmak lazım? Yani şuuru kapan, şuurum kapandığında beni beslemeyin, ben beslemeyi, tedaviyi kabul etmiyorum diye bir yazılı şey verdi. İşte orada doktoru serbest bırakıyor. Eğer doktor hmm. isterse onun bu isteğine saygı duyarak, Bırakıyor. Tedavi etmeme yolunu seçebilir ve bunu yapan doktor etik ihlali yapmış olmaz ama bir başka doktora hastayı devreder o doktor ben bu insanı ben yani gönlüm el vermiyor ben bunu besleyeceğim şuuru kapalı der ona da niye bu tedaviyi yaptın diye bir etik ihlali hmm. soruşturması açmıyoruz ama Eğer şuuru açıkken zorla beslenme konusunda işte idare ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde onu beslenme yoluna giderse doktor ciddi bir etik ihlali yapmış olur. Bu, bu yola hiçbir doktorun girmemesi. Ne e, gösteriyorlar gerekçi olarak bu zorla müdahale edilecek ve onlar kurtarılacak tırnak içinde şey diyorlar değil mi? Yani e, dini, e, ahlaki, kültürel yani, nedenlerle bir, bir yasal e, düzenleme bu son dün galiba bir ara bana tam net bir şey söylemediği için bilemiyorum. Bir yasal bir yerlerde bir ufak bir açık şey bırakılmış durumda. Yani böyle bir zorla beslenmeye cevaz verecek bir yasal Hı. düzenleme var gibi bir şey ama bunu tam net bilmiyorum yani Hı. ama bu e, evrensel etik kurallarla bizim uyguladığımız bir mesleğin sahibiyiz doktorlar böyle kanunlarla şimdi Türkiye'de 663 sayılı kanun hükmünde bir sürü etik ile ilgili madde içeriyor Bunlar bir süre sonra kadrik olacaktır evet. ve süreçte şey olacak. Peki biraz Haral ilk edelim. programımızı hani iç karartıcı ama ne yazık ki bu ülkenin gerçekleriyle açlık grevleri ölüm grevleriyle başladık. Sayın Fosur, Senin dediğin demin çok dikkat çekiciydi yani 11 sene önce işte 11 evet, sene yani. sonra yine aynı şeyi konuşuyoruz garip. Peki biz programımızın yayınlanmadığı yaz döneminde da sesini yitirdik bundan kısa evet. bir süre önce. Programımızın ilk parçasına Neşet Tartaş'tan Dillerim Biraz Hareketli Parça Kaşların Karasına. Kaşların galasına, kaşların galasına kurban var. Sına kurban var, sına kurban umara, Anca sen hamolom, anjasen mel hamolom, koni miara, smakuni miara, smakuni yarasına, smakuni miara, smakuni miara, smakuni miara, Bir hatıra, bir miara, smakuni miara, smakuni Paszla kara kara, rangarakara, kara kara barıma yara, barma yara, barma açtı yara, barıma yara barıma açtı yara, barıma yara, barma açtı yara Başka baramarakara, istemem, başka doktor istemem Sensin Czare sensin, derdime, czar Sensin, derdime, Çare sensin, derdime, czar Ince belinden, yarim tatlı dilinden Yarim bir hatıra ver bana zülfün telinden Yarim tatlı dilin bir tatlı bir Kasım 2012 önce sağlık programı 94.9'a çıklar ve Neşet Tartaş'tan dinledik kaşların karasına Evet, evet büyük kayıp gerçekten ee, Şimdi tabi çok sayıda başka konular ve e, konu başlıklarımız sorunlarımız var Tam gün yasası var performans var basamak sağlık sistemi var aile hekimliği Efendim e, sağlık alanındaki bu rant durumu tıp eğitimi sağlık çalışanında şiddet hani nereden gireyim diye düşündüm ama e, Çok güncelden girecek olursak şimdi son olarak kamu hastane birlikleri kuruldu Şimdi bu nedir? Ee, ve biz hani e, tıp camiası da tam bilmiyor galiba hı hı. bu ne getirecek? Ee, şu anda getirdi yani getirdi evet. ee, işte göreceğiz hep birlikte ee, aslında getirdi. Şöyle 663 sayılı yasa çıktı biliyorsunuz 2 Kasım e, 2011'de e, ve onun işte bir yılı doldu. Bir yılın sonunda zaten. Tam bugün evet, dolmuş evet. Evet. <gülüyor> e, Bir gece yarısı böyle kendi milletvekillerine bile danışmadan çıkarttıkları Hı. ve Sağlık Bakanlığı'nın teşkilatını tamamen değiştiren bir şey. Şimdi bağlı kuruluşlar diye söylenen şeyler var. Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bir de bir sahillerde evet. sağlık bilmem bir şeysi diye dört kuruluş var. Bunlar içerisinde Kamu Hastaneleri Kurumu diye bir kurum var. Bu kuruma bağlı olarak Türkiye'de şu anda 100 kamu hastane birliği kurulmuş durumda. Bu 100 kamu hastane birliğine 100 genel sekreter atanmış durumda. Bu genel sekreterlerin bir kısmı doktor ama e, doktor olması şart değil. Bunların arasında tabii ki e, esas nitelik e, tahmin edeceğiniz gibi ticaretten çok iyi anlayan e, 4 yıllık bir hangi bir üniversite mezunu ve 10 yıllık, e, e, yıllık bir ya da 8 yıllık bir 8 yıl galiba iş tecrübesi. Mesela 8 yıl döviz büfesi işletmiş Hı. bir ticaret erbabı insan pekala bu genel sekreter olacak. 100 tane hastane mi kuruldu? Yok, 100 tane kamu şimdi ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 900 tane devlet hastanesi var. Tamam. <gülüyor> 900 tane devlet hastanesi İstanbul'da mesela 50 küsür 50 küs İstanbul'da 5 kamu hastane birliği kurulacak. Yani bir ildeki diyelim ki 90 tane İstanbul'daki devlet hastanesi, 5 tanesi. Hayır, e, 50 hastane 5 kamu hastane birliğine bölünecek. Yani ya, on, tamam, tamam. On, 10 10 tane... diyelim ki yani yuvarlak hesap 10 hastane bir kamu hastane birliği olacak. Tam birliğini oluşturacak tamam. Hı -hı. Yani bir kamu hastane birliğine bağlı birkaç hastane olacak. Mesela tamam. İstanbul için bu diyelim ki 10 tane hastane. Bu hastanelerin bir kısmı biliyorsunuz eğitim araştırma hastanesi. Bir kısmı da e, bunlar üçüncü basamak hastanesi evet. diye hı hı. diğer adıyla e, bir kısmı da sadece hizmet veren hizmet hastaneleri ikinci basamak hastaneleri bunlar. Evet. E, 100 tane kamu hastane e, birliği her birinin içinde belli sayıda. Evet, evet. Şimdi burada e, bir şeyi hemen tıp eğitimine de bunu bağlamakta fayda var bu aşamada. Türkiye'de nüfusu 750 binin altında 21 il var. Daha doğrusu 21 il nüfusu 750 bin altında tıp fakültesi bulunan 21 il. Daha sayısı fazladır hı hı. da tıp fakültesi bulunan. 49-50 ilde tıp fakültesi var. Bunlar içerisinde 21 tanesinde nüfus 750.000'in altında. Yasada değişikliği de yaptılar. 750.000'in altında nüfusu olan yerlerde devlet hastanesi ve tıp fakültesi hastanesi mutlaka birlikte çalışacaklar. He. Böylece tıp fakültesi hastanesi aynı zamanda... Sağlık Bakanlığı'nın bir evet. hizmet hastanesi olacak. Bir kere o, o tip illerden ve, direkt ve üniversiteyi ve halletmiş kamu oluyor. kamu hastane birliğinin içinde olacak. Süper. Şimdi bu kamu hastane birliğinin içinde başında bunun birkaç hastane daha yanında olacak eğer varsa tamam. bir ufak ufak hastane. Başında bir tane genel sekreter olacak. Bu hastaneyi kar ettirmek amacıyla Hı. en iyi şekilde işte işletecek olan kişi. Ama bu hastanede bir de dekan olacak. Tıp fakültesi dekan. Ama sekretere bağlı sekreter'e bağlı değil aslında rektörlüğe bağlı o bölgedeki hı hı. üniversitenin rektörüne bağlı. Dekan sadece oradaki eğitimden sorumlu olacak. Hı. Eğitimi düzenleyecek ama bu eğitimi düzenlerken mesela diyelim ki işte salı günü saat 1-2 arası bilmem seminer koyacak. Genel sekreter diyecek ki 1-2 arasında seminer olmaz. Hasta, hasta çok hasta yoğun Hasta çok yoğun yani hı. siz bunu e, cumartesi günü saat 1-2'ye alın. Ee, biz o gün e, sağlığı günü hasta bakacağız Hı. diyecek mesela. Hı. Böylece genel sekreterin emrinde bir dekan gibi. Böyle tabii bir şey tabii. Gibi. Yani Fiilen yani. emrinde olacak. Hadi, yasal olarak belki emrinde değil ama yani böyle 21 ilde bu böyle ama ileride büyük illerde de e, eğer ekonomik sıkıntıya düşüp devletten yardım ister pozisyona düşerse İstanbul Tıp Fakültesi mesela. Eğer devletten yardım ister pozisyona düşerse bir protokol imzalanır. Ve İstanbul Tıp Hastanesi de Kamu Hastane Birliği'nin içine girer. Ve böylece aynı hmm. duruma bize düşebiliriz. Peki yani. yönetimde bu genel sekreterden başka <gülüyor> kimler var? Şimdi onu o zaman devam edeyim. Ee, genel sekreter diyelim ki 10 tane hastane İstanbul için bir örnek konuşalım. 10 tane hastane var. Bir tane genel sekreter atandı değil mi? Genel sekreterin ilk yaptığı iş ne oluyor biliyor musunuz? Birer yönetici buluyor bu Her hastanelere. Hastane. Bu hastane yöneticileri o anda mevcut başhekimleri başhekim yardımcılarını baş hemşireyi baş hemşire yardımcılarını derhal görevden alıyor. Evet. Şu anda bu, bu o yaşanıyor şu anda. Hı. Başladı ya, yani. Başladı. T Türkiye'de tarihin en büyük bürokrat kıyımı var şu anda. Allah Allah. Bir sağlık şeylerinde, sağlık, sağlık kurumlarında, hastanelerde. <gülüyor> Başhekimler, başhekim yardımcıları, baş hemşireler şu anda hepsi patır patır görevden alınıyor şimdi ve, üniversitelerde girdi mi bunların için? İşte e, üniversite hastanesi ha, eee olanlarda da aynı binden. şey olacak. Niye bunu böyle bir sınırlı getirdiler? Niye bütün illere yapmadılar? Yasa böyle. Yasa yöneticileri atıyor. Bu yöneticiler kendi ekiplerini kuracaklar. Çünkü Hayır, hayır niye İstanbul'u falan almadılar Niye 750.000 sınırını getirdiler? Hatta daha yani. yüksekte de düşürdüler şimdi galiba. Şimdi ellerinde olsa bunu yapacaklar hepsini ama zaman içerisinde dönecek. Bir şey. belki. E Talep e Ekonomik, ekonomik sıkıntıya düşürerek ekonomik sıkıntıya düşürerek bunu e şey yapacaklar. Şimdi e ve bu tabii başhekimler, başhekim yardımcıları ve e teşkilatlamaları şöyle bir şey var. Bu yönetici bir başhekim atıyor. Bir başhekim yardımcıları birkaç tane. Ayrıca sağlık işleri müdürü ve İdari işler müdürü diye bir de iki tane müdür atıyor. Başhemşire mevki farklı bir şekilde galiba düzenlenecek. Onu tam şey değilim. Bunları şu anda atıyorlar. Birilerini yerinden aldılar. Şimdi yenileri alıyorlar ve bunları sözleşmeli olarak alıyorlar. Yani her hastane için ayrı ayrı öyle mi? Ve sağlık şu müdürü, anda İdari Türkiye'deki bütün, bütün bu sağlık sisteminde yaklaşık 6.500-7.000 tane yeni İnsan. Kadroya atama e, durumu söz konusu Peki olacak. bu bu arada bütün bu süreçte bir takım haksızlıklar oluyor, bir takım insanlar yerlerinden oluyorlar olması gerekir ama <gülüyor> topluma hastaya bu nasıl yansıyacak Yani e, bana ne diyebilir hasta şimdi, dinlerken mesela. Şimdi şöyle e, Türkiye'de 4, 900 tane devlet hastanesi var, Hı -hı. eğitim araştırma hastanesi ve yani ikinci üçüncü basamak hastanesi 450 civarında da şey var özel hastane. Var. Hı -hı. Şimdi buradan e, bu Kamu Hastane Birlikleri, bu 100 has, e, Kamu Hastane Birliği de kar etme oranına göre, bunun kriterleri var, A, B, C, D, E diye sınıflar ayrılacak. E, hı. zarar eden hastane. A, en iyi. A, en iyi hastane. Ve e, bu genel sekreterler e, hastaneyi diyelim ki mesela D kategorisinde teslim almışlarsa, 6 aylık denetleme süreleri var. Denetlenecekler. Öyle ve Eğer D'den C'ye çıkartamamışlarsa ekibiyle görevden alınacak. E, süper. Çok çalışacak onlar o zaman. İşte o zaman çok çalışacaklar. <gülüyor> çok çalışmak ne demek? Bu hastanelere <gülüyor> çok hasta gelmesini sağlamak. Daner, bunlar hakikaten mi? Bu, şey, bu boyutta mı? Evet bu boyutta. Çok hasta gelecek. Yani hasta değil Şimdi, müşteri. 450 tane özel hastane. Onlar da kar etmek zorundalar. Zaten onun için kuruldular. Ee, Vay, ne rekabet olacak ya. Ve Devlet hastaneleri de tamamen artık Sağlık Bakanlığı sadece denetleyici konumunda genel sekreterlerin kontrolünde birer işletme Ama halinde. genel sekreterin başının üzerinde bir demokrasi kılıcı gibi altı ayda harf attıramazsa, Tabii. ilerleyemezse, yani genel kar ettiremezse. Genel sekreter için zaten biz şöyle söylüyoruz. Genel sekreter sonsuz yetkili. İstediği her şeyi yapıyor. Bu Kesinlikle. hastanelerde mesela 10 hastane var ya, siz mesela bir hastane çalışıyorsunuz. Ne güzel orada bir hasta şeyiniz hmm. var Diyor ki şu hastanede burada işte sen şu uzmanısın. Üç hmm. tane var senden. Seni bilmem ne evet. hastanesine gönderiyorum diyor. Hastane içi sirkülasyonlar, yer değişiklikleri yani tam bir toz duman içerisinde. Ya yani. Bütün bu bürokratik oynamaların dışında şu anda yaptıkları hani e, kıyımlar dedin. Evet. E, biraz önce verdiğin örnekteki bir evet. yer değiştirme. Bütün bunların dışında yani adamın amacı eğer adam şunu biliyorsa yönetici olarak. 6 ay içinde ben, ben fazla kar işimden olacağım. Tabii. Adamın i̇şte tek hedefi C'den D'ye çıkartılır. Sonsuz olur. yetkili sıfır Güvenceli insanlar bunlar. Vay. Sonsuz yetki var. Güvence sıfır. Tek güvenceleri kar etmek. Peki durum böyle. Bu ne rezillikler getirir yanında tartışları. Topluma nasıl yansıyacak? Ne olacak hasta? Şimdi şu anda ben bir türlü kabul edemiyorum. 37 yıldır hekimlik yapıyorum ve hep aynı şekilde ifade ediyorum. Hala iyi nasıl daha iyi hekim olurumun evet. galeti içindeyim. Şimdi iyi hekimlik için hekimliğin nasıl uygulanması gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Yani hekimlik işte hasta karşınıza gelir. Öğrencilere diyoruz ki hasta karşılayacaksınız, güler yüzle elinizi sıkacaksınız, oturtacaksınız. Göz teması kuracaksınız ve i̇smiyle kimlik bilgilerinizi bilgilerinizle, ismiyle hitap edeceksiniz arada bir. Bunu yapmadığı zaman doktorluk yapmamış oluyor. Şimdi e, sağlıkta dönüşümden önceki durum tabi... Çok kötüydü esasında yani Tabii, ve ayıp, o, şey. o kötü durumu iyileştirdik diye şey Tabii. yapıyorlar. O zamanlar devlet hastaneleri, sigorta hastaneleri vardı. Gerçekten sayı da oldukça azdı ve orada büyük polikliniklerde kalabalıklar oluşuyordu ve insanlara bir dakika zaman veriliyordu Hı. belki de muayene için. Şimdi biz bu bir dakikayı on dakikaya çıkardık diyor. 10 dakikada bilmiyorum yani 10 dakikada Kört doktorluk uygulayın. olabileceğini evet. siz bana söyleyebilir misiniz? Yani bir oturtup dakikada. konuşup adını öğrenene şu, kadar. Şu anda e, devletin e, randevu sisteminde 10 dakikada bir hasta atıyor. Bir yeni hastayı aldığınız zaman bütün yani evrensel e, hekimlik kurallarına göre iyi hekimlik için asgari süre 20 dakikadır. Evet. Psikiyatride bu 40 dakikalara Hı. falan çıkıyor. Tabii e, bütün bunları yaptıktan sonra muayene edeceksiniz. Şimdi ne oldu biliyor e, musunuz Türkiye'de? Hikayesini Özel hastanelerde de dahil kamu hastaneleri, aile hekimleri de aynı şekilde. Aile hekimleri günde ortalama 60 civarında evet. hasta bakıyorlar. Hep şikayet edildi. Ve hani bakıyorum. aile hekimliği biliyorsunuz birinci basamak alanı koruyucu hekimlik evet. olması gereken bir yer ağırlıklı olarak. Ama tamamen tedavi edici hekimlik ön planda. Sürekli yani şöyle diyeyim, aile hekimleri vakitlerinin %60'ını reçete yazmakla evet. geçiriyorlar. Ve bu reçete de hani başkaları tarafından daha önce tamam, yazmışlar. Reçete evet. repete etmek <gülüyor> şeklinde. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Hastalar, 70 milyon insan şu anda tamamen bu sisteme bir müşteri konumuna gelecek Ve bir de rekabet olacak bu özel ve kamu hastaneleri arasında. Evet. Kamu hastaneleri işletme, hasta bulmak zorunda, hasta çekmek zorunda. Hocam yani bu genel sekreterler Genel sekreterler e, o zaman. Kışkırtılmış hasta e, e, muayene talepleri yani olacak. Yani vesaire. 10 dakikaysa o sistem, genel sekreter belki onu 5 dakikaya düşürür. 5 dakika. dakikaya düşürür. Zaten o öyle pratikte 10 dakikaya. Şimdi o merkezi sistemine randevu. Bir de hastanın kendi randevu sistemi evet. oluyor. Başhekim doktora. Ya şu yani diyor, diyor. Pratikte beş dakikaya düşüyor tamam. bu muayene süresi. Ama işte Bakan, dönüp dolaşıp Kızıyorsunuz yani, eşim. On yani dakikada da doktorluk olmaz ki. İyi bu, dakikada... bu, bu daha önceden bir dakikaydı. Ha? Bu bir evet. dakikaydı. Bir dakikaydı. Yani eskiden yapılan hatalar bu, bu buralarda kapı açtı. Diyeceğim kızacak ve tükül. Şimdi bir müzik arasına gidelim. <gülüyor> Efendim şimdi Michel Bernard'dan Dinliyoruz. Çok keyifli bir Fransız sanatçı. Qui a voler le mots diye bir parçayı söylüyor. Fransızca'nın başka dillerden aldığı Kelimelerle bir takım e, Oyunlar oynuyor bu parçasında. O voler o voler o voler Qui a voler le mots, Qui a voler le mots. Encore ces Français Quel cul au voler le mot Regarde ils en ont plein la bouche, plein les poches De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche Voler des mots sans en avoir l'air Et les coller en douce dans son dictionnaire Voler des mots sur toute la planète ah, Vraiment ces français sont pas nets, De vrais pickpockets Voler aux grecs, aux latins ou aux lois Voler aux anglais, aux allemands, aux italiens normal, notre voisin, normal, notre voisin. Oui mais voilà, ça va bien plus loin Ils ont même volé les polynésiens Piqué par oh, et tabou, au oh, à motou Chez les chinois le mot typhon soufflait pour de bon Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic Le rafia chipé au malgache à coups de cravache Même aux arabes, c'est le bouquet T'imagines pas ce qu'ils ont piqué Le bardin, le safari, le café, le nénuphar. La guitoune et le satin, la valise et le hasard Le magasin, le cramoisi, le charabia et la chimie, le sirop, le sofa, le souk et la nouba. qui a volé les mots, qui a volé les mots, encore ces français quel ont volé les mots. Regardez, ils en ont plein la bouche, plein les poches De tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche Voler des mots sans en avoir l'air Il les collé en douce dans son dictionnaire Voler des mots sur toute la planète oh vraiment, ces français sont fanettes De vrais pickpockets Voler au grec, au latin, au gaulois Ça va de soi, ça va de soi Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens! Normal, normal, normal. Oui, mais voilà, ça va bien plus loin! Ils ont même volé les Amérindiens, la tomate et la cacahuète, on est des Aztèques! Le toboggan, le mocassin, chez les Algonquins! Voler aussi les Bengalis, plus de pyjama, Et puis leur joli paradis nommé Nirvana! Et même au Turc, c'est le bouquet, tu devines pas ce qu'ils ont piqué! La turquoise et le turban, le Cosaque et le derviche! La bergamoté, le divan, le caviar pour les riches, le talisman, le cimetière, l'enfer calé, le janissaire, le pacha, le lascar, saraban les bazars, revoleur, oh oh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 2 Kasım 2012 94.9 94 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız ve Michel Bernard'dan dinledik. Kia Volley Lemus isimli parçayı seslendirdi. Şimdi müzik arasından önce hakikaten sen bir şey söyledin. Ee, işte 3 dakika, 5 dakika, 1 dakikadan ziyade yani standart hani belli bir olması gereken muayene <gülüyor> süresi var ve hasta da bunu istiyor. Bir hastaya dokunmak gerekiyor her şeyden önce. Ee, hani onu bir kenara şimdi koyalım o sürelere evet. takılmayalım ama ben hani siz hep aralarda da söylüyorsunuz bu sağlıktaki dönüşümden sonra e, Türkiye'de sağlık harcamalarının arttığını biliyoruz. İlaç harcamalarının arttığını biliyoruz. Siz sonra bir takım Rakamlar biliyorsunuz yılda kişi başına. E, bir kişinin muayene, muayene e, olmaz sayısı. Sayısı. Kaçtan kaça çıktı? Şimdi, bunu e, Ve, sağlık sisteminde iyileştirici bir parametre olarak sürekli dile getiriyor sağlık bakanı. Evet, 2.7'den 8'e. 8'e diyorsunuz. Yani o zaman neredeyse bir 3-4 kat artış var gibi görünüyor muayene, muayene olma, sayısı. olma sayısında evet. kişilerin. O zaman biz hastalıklı bir toplum mu olduk? <gülüyor> Yani ee, <gülüyor> yani e, Görünüşte öyle e, Yani e, şimdi burada e, Bu işletme haline dönüşmüş olan e, Özel hastaneler zaten e, Sonuçta belki bir sağlık hizmeti veriyorlar Ama bunlar sonuçta özel hastane ama, Esas amacı nedir Kar etmektir yani Şimdi aynı duruma devlet hastaneleri Onlarla rekabet edecek Bir şekilde e, girmiş Durumdalar yani Kamu hastane birlikleriyle devlet hastaneleri tamamen özel hastane zihniyetiyle yönetilecek olan e, kurumlar haline dönüştürüyor. Ticaret haneler de ya Sürekli yıllardır yani. ya işte özel hastaneler iyi işletiliyor da bizim devlet hastaneleri çok kötü işletiliyor. Niye bunu işletemiyoruz falan gibi sürekli. Ya burada bir hastaneyi işletmek, kar etmek ya bu sağlık alanı bütün dünyanın aslında ben buradan benim Tabii. dünyadan duyanlar da varsa bütün dünyanın bununla vazgeçmesi gerekiyor. Kesinlikle, yani başka alanlar bulsun sermaye sahipleri yani E, sağlık insan sağlığı insanların hastalığından kar etmek olmaz. Ama daha bölüyorsuna bak petrolden sonra hani otomotiv çimento işte sanayi üçüncü, falan falan ikinci soktora, bazen dönem dönem bir ikinci üçüncü, oluyor bazen sektör. üçüncü oluyor yani çok çok paranın çok döndüğü ama yani çok bu, tehlikeli ve savaşlar çıkar sorunu şey o dünya bu, bu yüzden, ben, yüzden Bu yüzden mi arttı bu muayene sayıları? Tabii ki yani bunu iyi bir şeymiş gibi göster, gösteriyorlar. <gülüyor> Şimdi hastane sayısı tabii ki arttı. Özel hastane sayısı arttı ve sonuçta Sanki görece yani bir dakika eskiden muayene oluyordu, şimdi on dakika muayene oluyor bu çok iyi bir şey. Ama bakın on dakika muayene oluyor bir kere on, bir dakika zaten kabul edilebilir. Onu konuşmamız bile doğru hmm. değil yani. Hmm. Muayene süresi bir dakika olabilir mi? Mümkün değil. Ama biz on dakikalık muayeneyi hani birden ona çıktı diye iyileşmiş bir şey gibi yani, algılarsak bu inanılmaz bir yanlışa düşmek olur. On dakikalık muayene var. Üstelik de 2.7'den 8 defa ya çıkmış tabii. bir yılda muayene olma. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir, 10 dakikada muayene olmaz bir kere. Yani bu, bu bir, bir, ama o 10 dakika içerisinde reçete yazılıyor. Tabii. Tetkik isteniyor. Bunlar tamam. Ve bu eskiden 2.7 kere yapılırken bu işlem 8 tabii. kere yapılıyor yılda. Bu ne demek? 3'te 3 kat daha fazla tabii, tabii. yanlış reçete Ya, gereksiz reçete gereksiz tetkik demek. Zaten bu göstergeler şunu gösteriyor. Bir istatistik e, Maliye Bakanı tarafına verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanelere başvuran 100 hastadan 35'ine reçete yazılıyor. Türkiye'de 85'ine. Vay bu önemli. Çok önemli. Yani bu böyle <gülüyor> ve de e, sağlık harcamaları 5 kat artmış durumda sağlıkta Türkiye'nin başlangıcından itibaren. Bu ne, ne, neden böyle? İşte bu mevcut getirilen sistemden dolayı böyle. Bir kere ben buradan beni dinleyen vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. 10 dakikalık muayeneyi kabul etmek mümkün değil. Etmemeleri gerekiyor. Bu taleplerini yeterli muayene süresi üzerinden artık yavaş yavaş. Halk bir süre sonra bunu anlayacak zaten yani. Çünkü e, ironik olarak şunu söylüyoruz. Vatandaş e, bu sağlık sisteminde şunu söylüyor diyoruz. Ben artık çok kolay doktora Tabii, gidiyorum. erişiyorum. Ama Tabii. derdime bir türlü de çare bulamıyorum. Böyle bir e, ironik durum söz konusu evet. ve e, ben arkadaşlarımla konuşurken e, bakın 900 artı 450 hı hı. 900 devlet 100. 450 bin, bin, bin 50 50 tane şu anda Türkiye'de sağlık ticaretanesi fabrikası var, var. Fabrikası. bu fabrikaya müşteri bulmak gerekiyor yani bunların esas hedefi kar etmek olan evet. yöneticilerinin iyi kar etmediği zaman görevden alınma tehditi altında çalıştıkları kurumlarda Dediğin gibi burası pastane gibi bir e, gazino gibi Tabii. bir e, restoran gibi daha fazla kar etmek amacıyla evet, çalışan kurumlara dönecekler. o zaman çıkarak. neler olacak? Yani, evet. Bu 2.87'den 8'e çıkarken nasıl oldu bu bunu, bunu nasıl sağladılar biliyor musunuz? Bunu yani daha önce de konuşmuştuk performans sayesinde. Evet. Performans <gülüyor> denilen bir ödeme sistemi getirildi ve eskiden o bir dakikalık muayene süreleri zaten kabul edilebilir bir şey değil. O nedenle insanlar e, imkanı olanlar o zamanlar muayene sayısı fazlaydı. Özel evet. muayenenin sayısı. Orelara giriyorlardı. Ama şimdi performans sistemi 2004'te getirildikten sonra bu tam gün esası getirildiğinde muayene sayısı %90'lardan kaçay indi biliyor musunuz? %12. Yani tam günü getirdik, hmm. insanları muayeneye mahkum etmekten kurtardık dedikleri dönemde Muayene sayısı zaten yüzde on ikiydi yani. Evet, için yani toplam öncesinde yüzde amaç, amaç tam günde amaç muayenelere mahkum etmek meselesi değil. Muayene bir başka tür insanların belki <gülüyor> hani e, maddi açıdan sıkıntıya girdikleri bir sağlık hizmeti sunum şekliydi. Biz muayene meselesiyle tartıştık. Hekimlerin muayene açma hakkını elinden alacak şekilde bir gidişat da oldu. Ben emekli olduktan sonra muayene de çalışabilmeliyim yani böyle bir evet, evet. veya işte ben hiçbir yere çalışmak istemiyorum kendi muayenelerimi çalışacağım demek özgürlüğüne sahip olmalıyım. Ama şu anda doktor sayısı zaten yetersiz. Ha babam hı hı. hastane açılıyor. Şimdi biliyorsunuz kamu özel ortaklığı dediğimiz bir sistemle 1500-3000 yataklı hastaneler açılacak ve 25 ilde hani benim hayalim hı hı. dediği başbakanın bu kadar hastaneye doktor nerede bulunacak? Onun için muayene olayına zaten sistemin tahammülü yok. Muayeneye mahkum etmek işte hmm. e, den kurtarmak gibi bir kaygısı yok esasında. Sistemi, sistemi. yürütebilir. Muayene bir kayıptır onlar için. Yani muayenede hmm. de çalışan hekimi oradan söküp bu kamu özel ortaklığı, kamu hastane birlikleri ya da özel hastanenin birinde tek bir yerde düşük ücretlerle sözleşme olarak çalıştırmak. Hedef yok. budur yani Muayenler... ama, ama şunu bilmiyor insanlar. Günün birinde Bunu yapan insanlar bir de kendileri hastalandıkları zaman nitelikli eğitim evet, görmüş, de. uzman iyi uzman hekim bulamayacaklar. Şu anda bu yaşanıyor. Bir, evet. e, sayın Başbakan bir yere başvuruyor ve bir başka yerden uzman evet. gelmek zorunda kalıyor vesaire. Yani bu daha sonraki zamanlarda çok daha vahim evet. e, boyutlara ulaşacak. Bir de tabii o sağlık harcamalarının bir kısmı da muhtemelen şimdi bu performans sistemiyle siz 10 dakika, 5 dakika neyse hastaya bakarken... Tam bir muayene yapamadığınız için e, hekim kendini güvence altına almak için tetkik istiyor. Tabii çünkü Değil vatandaş vardır. beni çok beklettin diyor dışarıda 10 dakikadır bekliyorum diyor vatandaş. 10 dakikalık muayenenin yeterli olmadığını bilse aslında gerekli tepkiyi orada idareye göstermesi gerekiyor. Ama doktora gösteriyor. Beni 10 dakikadır beni bekletiyorsun diyor 15 dakika oldu diyor ben giremedim diyor. O zaman doktor bunlara maruz kalmamak için ne yapıyor? Hemen evet. kısa zamanda tetkik istiyor istiyor. Bu tetkiklerin birçoğu da zaten sağlığa zararlı. Özellikle bu bilgisayarlı, tomografiler evet. falan son derece zararlı. Arttı mı onlarda acaba? Çok evet. arttı. Tabii. Sayıları evet. inanılmaz derecede artmış durumda. Yani bu Para istekler. dönüyor işte ya. Para dönüyor. Evet. Yani sistem ha. bu. Siz e, bazı konular, şey konuşmalarınızda hep şey diyorsunuz değil mi? Bu bir Dünya Bankası projesi aslında. Tabii, öyle Dünya mi? Dünya Bankası ve Gerçekten. IMF e şu anda e, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan e, 10 bin dolar maaş aldıkları söyleniyor. Yani, yani duyduğum şeyler. Dünya Bankası uzmanları var. Ee, ve, e... Yani bu bir proje e, geldi A, aslında halka hani iyi gibi gösteriliyor ama aslında halkın iyi kaliteli hizmet alamadığı ve cebinden para çıktı değil mi daha da artacak evet. mesela aile hekimliği parasızdı şimdi paralı daha da artacak. Yani bu halkı kandıran bir sistem evet. yani evet. halka kolay doktora ulaşmayı sağlayarak sanki çok iyi sağlık hizmeti alıyormuş yani, algısı o, yaratmak. Ama bir süre sonra insanlar yani bunu insanlar, yaşayarak insanların gördüğü şeyler. vitrin kısmı. Yani mesela diyor ki adam İstanbul Tufakı'nda oftalmoloji servisinde ben randevu alıp muayene olabilmem için sabah 5'te kuyruğa giriyordum. Beni bir dakika muayene ediyorlardı. Şimdi ben telefon sisteminden çok daha rahat sabah 5'te gitmeme gerek yok. Telefonla randevu alıyorum. Gerçek. Bir dakika yerine 10 dakikada oluyorum. Bunlar yansıyan tarafları. Hasta sanki daha iyi oldum zannediyor. Daha kolaylaştı işim. Zannediyor. Bu telefon meselesi açtın. Telefon bu kadar çok sayıda telefon kimlere kazandırıyor? Tabii işte onu canım. Yani, yani aslında hedef, tabii. Ve, ve aslında hedef. Ve randevu da alınamıyor. Alınıyor alınıyor. Benim arkadaşım var Ama bir randevu da, almak için ya, uğraşıyor günlerdir. Beti Gül eğer ile yeninin bu ıı, üst yapı kurumu gibi bölümlerini tartışırsak. Ee, bu çok demagojiye açık bir konu. Yani buradan bir yere varamayız. Hayır, Ama hayır. temel bütün bu kolaylaştırma adı altında yaptıkları bu sektörün yani paranın çok daha fazla aldığı, internetin dediği sağlık harcamaları bu dönüşüm programından sonra beşmiş artması. Ya bunun kaynağı nereden? Ya da IMF ile hmm. Dünya Bankası ile yapılan projel olması. Yani bunun bir sağlık sağlığında bir ticari France. meta haline olması çok netleşti o kadar. Yani. Netleşti çünkü bu kadar sayıda bunu... hastaneye işleyecek. Tabii bu şey kadar sayıda hastaneye müşteri evet. hasta değil müşteri gelecek. İşte sağlık turizmi o yüzden teşvik evet. söylemi var. Dışarıda hani Türkiye'deki hasta <gülüyor> yetmeyecek, dışarıdan Peki, hasta hocam, getirecek. Peki hocam şimdi sizi e, santip odasına da şikayetler geliyordur herhalde değil mi? Bir şikayet sistemi de kuruldu şimdi herkes hani rahatlıkla herkes, şikayet evet. ediyor filan. Yani Hastane memnuniyeti önemli ya. Yani, evet. e, bunu <gülüyor> sağlamak adına Sabim diye Sabim Sağlık Bakanlığı'nın şey işte başbakanın da direkt böyle bir şikayet hattı Peki, var. Peki bu şikayetlerden <gülüyor> siz haberdar oluyorsunuz değil mi? Özellikle bu son zamanlarda şimdi İstanbul Tay Türk Tayyipleri Birliği eskiden bütün hekimlerin üye olduğu alan bir kur Kesinlikle. meslek kuruluşuydu. Ee, sırf onu zayıflatmak adına biliyorsunuz 1980 e, ihtilalinden sonra 82 Anayasası'nda 6023'te değişiklik yaptılar ve sadece özel çalışan, özel e, kurumlara çalışan hekimlerin üye olma zorunluluğu getirildi. Kamuda çalışanların Zorunluyor. üye olma zorunluluğu kaldırıldı. Ee, şimdi... O nedenle şöyle bir şey durum var şu sırada bu, muhtemelen buradan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı'na ait hastanelerdeki şikayetler sağlık müdürlüklerince sonuna kadar soruşturuluyor. Ama özel hastanelerden gelen şikayetler bir ön soruşturmadan sonra bize aktarılıyor. Çok sayıda yetersiz muayene süresi ve e, bu nedenle ortaya çıkmış ne yazık ki kötü hekimlik uygulamaları e, örnekleri bize evet, e, ulaşıyor. Ee, hakikaten yani hayretler içinde kaldığım bir sürü, var, e, bak, var. de bu yetersiz muayene süresi ve yeterince ilgilenememeden kaynaklanıyor. Hekimi performansa dayalı Hı. bir ödeme sistemine mahkum eden bu sistem, hekimi etik ihlali yapmak durumunda bırakıyor. Hı. Bu hekimliğin bu bizim gelenekten gelen bu esas özelliğini Özlenir. ortadan kaldıran bir şey, bu hiç kimseye faydası Hı. olacak bir şey değildir. Bunu umarım e, kısa zamanda görürler. Biz ne yapıyoruz ya bu çok yanlış bir yol e, diyebilirler umarım. halk yani. da bunu görmeye başladı. Ee, yani e, bu yetersiz muayene sürelerine şikayet etmeye tabii. başladıysa e, bunu da görmeye başladı. Peki bu aile hekimliğinde de e, hani şimdi bildiğim kadarıyla bizim devlet daireleri, kurum, şeyler, binalar falan aile hekimlerine kiralanıyor. Değil mi? Tabii tabii. E, biz hani daha önceki programlarda da hep söyledik aslında bunlar özel Hekimlik gibi bir şey ee, Hani şey gibi Sağlık ocağı gibi görülüyor şimdi toplumda Ama aslında öyle değil tabii değil aslında mi? Aslında insanlar sağlık ocağından farkını Tam kavrayabilmiş Hı. değiller Bir kısmı sağlık ocağı olan yerler Aile sağlığı merkezi Diye adı değiştirildi Şimdi tabi bu hani Aziz Nesin'in yaşar ne yaşar ne Yaşamazdaki gibi Yeri gelince Aile hekimi kamu hizmetlisi olarak kabul ediliyor. Ama kendi yerinin kirasını ödüyor. Maliyeye kendisi vergisini ödüyor. Yani Yanındaki çalıştığı insanın maaşını ödüyor. Falan. Yani e, özel mi, hani deve mi, kuş mu falan <gülüyor> tartışmasını akla getiren bir şekilde bir duruma soktular. E, i̇şin bir sıkıntılı yönü o. E, zaman içerisinde görece iyi ücret alıyorlardı. Şimdi bir süre sonra Ee, sosyal güvenlik kurumuna bağlanacaklar ödemeleri sağlık bakanlığından yapılıyor şimdi bir süre sonra sosyal güvenlik kurumuna bağlandıkları zaman bakalım nasıl olacak ödemeleri yapılabilecek mi Hastaneler bir gibi inanılmaz güvenlik sorunu var Hı. orada. Yani vatandaşla doktoru karşı karşıya getiriyor sistem güzel ama kısa muayene süresi işte reçete repete etmeyi kendine yediremeyen hakim arkadaşlar haklı olarak kendi inisiyatiflerini kullanmak istediklerinde sen ne bilirsin profesörün yazdığı ilaca ne karışıyorsun gibi sürtüşmeleri çok rastlıyoruz gerçekten yani. Nereden bakarsanız bakın e, olumsuzluklar çok. Uzman da az zaten değil mi? Aile hekimi aile uzmanı sayısı. Aile hekimi uzmanı zaten sembolik. sembolik. Yani. Türkiye'de sayısı zaten az da İstanbul'da 100 civarında bir aile. Derneklerinin sayısı daha fazla. 3000 civarında aile hekimi var. Yani aile sağlığı merkezi, a, de doktor var. Bunların gerçek hani aile uzmanı. Hekimi uzmanı. 100 civarında. Bir de çok enteresan bir gelişme de oldu. Aile hekimleri nöbet tutturulmaya başlandı. İşte onu daha sonra bizim çabalarımızla e, bu il içerisinde e, yani onu bir düzeltme yapıldı yani şimdi Aa, iyi. bir iyileştirme yapıldı onda yani bazı şey, yani gece şey... nöbeti mi konmuştu tabii, mi? Yani, Aa, bir tabii nöbet... acillerdeki eksiklik nedeniyle yani. herhalde Bir de tabii evet. aile hekimlerinin de var açıkçası aşı oranları ve çocukluk çağı aşılarının uygulanma seste ama performans Olumlu bir yöntem. O iyi. Tabii, Aslında yani esas işte görevleri o. Ee, negatif performans orada. Yapmadı aşık kadar. Aşık yani kadar parası şey. kesiliyor falan. O yüzden mecburen. Evet. E, ara, ama aşık orada aşık. da komik şeyler oluyor. Mesela ulaşamıyor. Ulaşamayınca tabii, tabii, tabii. E, negatif performansa Bu yazılmasın ilgili diye. Ilgili. Ne bileyim yani e, kayıt etmiş gibi yapıyor. Evet, yani, evet. Bir sürü sakat şeyler var yani. Peki e, bir de e, aile mesela bütün her ilacı reçetelendirebiliyorlar mı yoksa belirli Yok, ilaçları veren Yok uzmanlık olabilirim. gerektiren işler var. Hepsinin reçetelendirilemiyor. Evet, Böyle durumlar da var. Evet. Ee, tabii bu şunu söylemeden geçmemek lazım. Hani programın da sonuna geldik ama bütün bu sağlık sistemindeki değişim aslında hani ara ara bahsettik ama tıp eğitimini ...köküne hani şey koyan ne derler... ...kibrit, kibrit suyu. suyu koyan bir şey... Evet. E, ...çünkü bu kadar... E, ...müşteri odaklı çalışan... Evet. ...bir sistemde eğitim nasıl olacak... ...ki şu anda da başladı... ...hani biz üniversite hastanesindeyiz... E, ...görüyoruz eğitimin e, nasıl... E, ...şey yaptığını... Evet. E, ...duraksadığını evet. zaman evet. zaman... E, ...ve demin bir şey söylediniz... Hakikaten ileride e, gerçekten kaliteli hizmet verecek hekim belki bulunamayacak. Evet. Hani sizin o demin kamu hastane birliklerinde genel sekreter şu saate seminer koymayın, bu saate ders koymayın diye bir şey söylerse bir, bu çok e, da hızlı gidecek gibi görünür. Kesin olacak. Evet. Olacak derken oluyor. Mesela oluyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi biliyorsunuz Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Onunla bir protokol e, yapılıp oraya geçtiler. Orada bayağı bir aksaklıklar olmakta olduğunu bize iletiyorlar arkadaşlar. Evet evet evet. Peki. Bizim Programını aslında tabii soracağımız çok şey vardı ama onları belki başka bir program konusu yaparız. Bunlardan bir tanesi de sağlıkta şiddet. Bu sistem bir de işte sağlık çalışanlarına sadece hekime de değil, hemşireye vesaire şiddeti de getirdi. Kesinlikle. Ee, onları, yok evet şey onları belki bir başka programda konuşuruz. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Vakitle ederim. Geldim. Çok ee, teşekkür ediyoruz e, güncel bilgiler için. E, aydınlatıcı bazı bilgiler e, ulaştırabilmek adına e, çok Sağ iyi bir şey oldu. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Umarım önümüzdeki e, haftaki programımıza girdiğimizde bu açlık grevleri sırasında çok üzücü haberleri vermek durumunda kalmayız. Kalmayız inşallah. Peki e, Betik Gül... E, Tekrar şey, şey. E, teşekkür ediyorum e, geldiğiniz için bizi kırmadınız. Ben, ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz. Siz aslında e, uzmanlık alanınız e, kardiyoloji, belki bir kardiyolojiyle ilgili çünkü artık kalplerimiz dayanmıyor Türkiye'deki sistemlere. <gülüyor> bir kardiyolojiyle ilgili programda yaparız. Ben. E... aslında. Özellikle hipertansiyon. mesela özellikle çok. şey kolesterolü, pit falan çok, çok istismar edilen, istismar evet. yanlış bilgilerin evet. olduğu bir alan. Hipertansiyon. Evet. Tamam. E, i̇nsanların kafasında inanılmaz bir yüksek tansiyon korkusu yaratılmış durumda. Herkes en ufak bir tansiyon yüksekliği yani ölçüyor. Herkes herkesin evinde şey var, alet var. Doğru acile gidiyorlar. Hastaneler kazanıyor tabii <gülüyor> vatandaş <gülüyor> kazanıyor Peki Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Efendim teşekkür bu arada program destekçimiz Sayın Deniz Cerici'ne teşekkür edelim. Monk Diplomatik'ten haberler. Her Cuma günkü o haftanın ulusal kurtuluş bayramları. Yarın Dominik Cumhuriyeti ve Panama'nın bayramı. <gülüyor> Kutluyoruz onları. <gülüyor> <gülüyor> ve programımı programımızda Rory Gallagher'la kapatalım. Too Much Alkol. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi yapalım. hafta sonları. Sağlıklı günler.